Bugün dışarıda eskilerden tanıdığım bir kardeşle denk geldim. Böyle kardeş selam verdi. Ben çıkarmakta zorlandım biraz. Sonra geldi abi de eskiden gelip gidiyordum hayalhaneme falan diye. Ne güzel dedim ya şimdi niye gitmiyorsun? Hayatımın bakışı ve görüşü değişti. Artık Almanya'da makale yazıyorum falan. Herhalde üniversitede de vazife almış anladım kaderle. Dedim çok güzel eyvallah yani. Ya bunları tabii başarılı bir insan ol. Ama kabri unutma tek derdim bu benim. Dedim ben artık o kabri inanmıyorum abi dedi. Allah Allah. Başladık konuşmaya. Yani olabilir mi? Şu kainat amatsız ve gayesiz olabilir mi? Senin için yapılmış bu kainat kadar masraf yok olmak üzere kurulmuş olabilir mi? Anlattık anlattık anlattık konuştuk durduk. Ben Allah'a düşmanlık ediyorum dedi. Dedim kardeşim sen az önce Allah'a inanmıyordun. Yok olduğunu düşündüğün ve olmayan bir Allah'a nasıl düşmanlık edebilirsin ki? İnanın böyle durumlarda yani inançsızlık durumunda kişinin derdi çok zeki olduğundan yeni bir yol bulma değil. Bazı şeylerin mantıksız gelmesi değil. İnanın inanın hiç yani zeka ile, ile hiçbir alakası yok. Tamamen garizeyi beşeriye denen, affedersiniz, hayvani hislerin yeme içme şehvet gibi hayvani hislerin rahatça yaşanma arzusundan dolayı Allah azze ve celle inkar ediliyor neredeyse. Çok üzücü bir durum. Öyle değil mi? Gerçekten problemlerin ekserisi böyle mantıklı bir çıkarım yaptı. Yeni bir yol buldu. Çünkü ben soruyorum her seferinde. Diyorum ki kardeşim bak ben Allah'a inanıyorum. Yeni bir yol bulduysam ben yanlışdaysam beni de bir düzelt yani. Anladın mı? Anlatsın mı diyorum yani nasıl bir yol bulmuş? Hiçbir cevap yok yani. Bu dünyada var olmamın ne amacı olabilir ki diyor yani. Her şeyde böyle derin derin bakmamak lazım diyor. Kardeşim yediğin yemeğin bir amacı var. Senin var olmanın amacı nasıl olmaz bu kadar şuursuzluk nasıl alı olur? İnanılır gibi değil ve tamamen tamamen bu kardeşte de tetkik ettim. Geçen yine gelmiş bir kardeş başlamış işte hadislerin inkarından altını kazdık. Yok ne hadisleri ya? Allah inancında problem var ya. Bugün ahirete inanamayan bir adam niye inanamıyor? Allah'ın o ya ahireti yaratabilecek kudrette olduğunu bilmiyor yani. Hep problem orada. Nasıl bir Allah'a iman ettiğini tanıyıp bilmiyorlar yani, hep sorun oralar. Ama altını kazdığımda mantıki hiçbir çıkarım olmuyor. Hiçbir çıkar hiçbir problem. Geçen günde böyle yıllardır inanmayan bir tane arkadaş vardı. Yine onunla konuştuk. Hem de 1 saat 50 dakika konuştuk yani. En son dedim ki, ya kardeş dedim bak sen her meseleye bu kadar malumatın var. Bu dünyada senin kadar kaliteli ve güzel bir adam yok olmak için mi gelecek ya? Kardeşim bak ben şurada dünyanın en güzel arabasını alıp ertesi gün benzin döküp yaksam demez misin bu kadar masraf yaptığın bir araba böyle boşu boşuna yakılır mı diye ya? Öyle saçmalık olmazlar. Peki senin kadar masraf yapılmış ve senin için bu kainat kadar masraf yapılmış bir şey yok olmak için masraf yapılmış olabilir mi ya? Olabilir mi hiç? Mümkün müdür böyle bir şey? Şimdi biz sizinle gitsek bir tane fabrika gezsek. Fabrikayı gezeceğiz ama bir saat arabayla gezdik fabrikayı bitmiyor. Bir saat boyunca böyle diyorlar üf buraya inanılmaz bir fabrika. Fabrika inanılmaz, masraflar yapılmış, vidaları bile altından. Fabrika gez gez bitmiyor, arabayla bir saat daha geziyoruz. Böyle bakmışız yani katrilyonlar, masraflar yapılmış. içinde kim çalışıyor? yüz bin tane istihdam sağlanmış, işçi çalışıyor. Ya deriz ki üff! Ne biçim fabrika yapmış adamlar ya? Şehir kadar fabrika var. Ondan sonra sorsak abicim bu fabrika ne öğretiyor? Dese ki bu fabrika bir kamyon makarna üretiyor. O adam yemin etse bizi inandıramaz. İnandırır mı Yunus? Böyle bu kadar masraf yapılmış şeyin neticesi bu olabilir mi? Bak yemin etse ben inanmam o adama. Yemin etse. Vallahi şu talleyle şöyle böyle dese inanmam o adama. Neden? Çünkü dünyada bu masraf yapılmışsa bunun neticesinde nispetinde daha büyük bir sonuç olması lazım. Bugün bir adam bir tane sandık çaksa Çaktığı çiviler de altından olsa biz o adama ne deriz? Ya arkadaş bununla bunun nispeti birbirine eşdeğer değil. Bunun için altından çivi kullanılır mı deriz öyle değil mi? Bunlar birbirine nispeti gelmiyor. E bu kadar masraf yapılmış şu dünya kadar ya. Sadece dünyanın 1.300.000 katı büyüklüğünde bir tane ışık koymuş yani tepeye. Değil mi? Güneş şişiyor. Bu kadar masraf yapılacak ne için? Yok olsun diye. Bu arkadaşların bunlara vereceği bir cevap olmadı, olmuyor da yani. Hep diyorlar tesadüfen olabilir, şöyle olabilir, böyle olur. Ya tesadüfen olmuş sanki etrafımızda çok şey var. Bir gün kapıyı çalıp bir tane dedemin dedesi girdi. Ya dedemin dedi sen ölmüştün, ben yeni yenisiyim, tesadüfen oldum dedi de sanki. Tesadüfen olmuş bir örnek var önümüzde. Bu kadar mantıklı geliyor ya tesadüfen. En son şunu diyebildi, kardeş dedi, ben bu dünyaya gelmeyi kendim istemedim ki dedi. Sen kendin gelmediysen demek gönderildin. Seni gönderen niye gönderdi arkadaş? Hangi amaca binayan gönderdi ya? Cevap yok. Sıkıntı burada cevap çıkmıyor yani. Ve problem ne biliyor musun? Mantıklı bir yol buldum Allah inan Hayra'yı. Afedersiniz Garizeyi beşeriye denen hayvanı hislerle, rububiyet cihetiyle, yani bana hükmedilmesi cihetiyle, kimseye hesap vermeden bir dünyada yaşamak isteği. bunun için bir Allaha inkar edip binlerce Allah'a iman etmek zorunda kalıyorlar. Ya. Çok üzücü. Şimdi şurası çok elzem. Mesela biraz istisna konuşalım. Bir insan çok çok çok şiddetli bir trafik kazası geçirse ile giderken araba takla etti. İstisnai de olsa hayatına devam eden adam var mıdır? Bir tane iki tane vardır yani istisnai. Peki kafasına silah basılmış, silah kurşun yemiş ama istisnai olarak hayatına devam eden adam var mıdır? Vardır değil mi? İradat ses var ya. Var değil mi? Var yani. Peki kanser olmuş ama o kanseri yenip hayatına devam edip mutlu mutlu yaşamış bir adam var mıdır istisnai bile olsa? Var. Peki böyle inanılmaz bir şekilde iflas etmiş, batmış, 100 katrilyon servete batırmış ama 10 yıl sonra tekrar en zirveye çıkmış istisnai de olsa bir adam var mıdır? Vardır. Peki imansız gitmiş ama cenneti kazanmış istisnai de olsa bir adam var mıdır? Yok. <gülüyor> yok. <gülüyor> bunun istisnası yok. Bu o kadar önemli. Burası o kadar sıkıntılı. Anladın mı? O yüzden önemli olan bu dünyada Allah diyebilmek. Çünkü öbür dünyada her türlü dedirtiyorlar. Ama bunun istisnası yok bu meselenin yani. Çok sıkıntı. Şimdi Risale-i şöyle bir cümle geçiyor. Basar göz manasında. Basar masnuatı görüp, yani sanatlı eserleri görüp. Masnu değil mi? Sanatlı yaratılan. Basiret saniyeyi görmezse. Yani gözün şu sehpayı görecek ama aklında barangozu görmezse diyor. Anladın mı? Basar masnuatı görüp... Basir saniyi görmezse çok garip ve pek çirkin düşer diyor. Öyle olmaz mı? Şimdi mesela hayal aleme getirmiş usta bir sürü masaları falan. Benim gözüm bu sanatlı eserleri görüyor. Usta geliyor parasını istiyor bunların. Ben diyorum ki Allah Allah bunlar kendi kendine oldu. Ben senin yaptığını hayal etmemiştim. Ne kadar çirkin düşer değil mi? Usta direkt kafayla dalar yani. Ulan bu kadar masa yaptırdınız beni mi tanımıyorsunuz lan der. Değil mi? O usta bile karşılığını isterken bunca sanatlı eseri yaratan Allah Azze ve Celle basar. Masnuatı görüp, basir sanini yaratıcısını görmezse, çok garip ve pek çirkin düşer. Der mi demez mi? Şimdi görme kısmı burada çok önemli. Neden? Çünkü bir insanın inanmadığı bir şeyi başka inanmadığı bir şeyle ispatlayamaz. Mesela adam dese ki ben Allah'a inanmıyorum. Öyle mi kardeşim? Dur sana Kur'an açayım desen olmaz. Çünkü adam Allah'a inanmıyor. Zaten Kur'an'a da inanmıyor. İnanmadığı bir şeyi inanmadığı başka bir şeyle ispatlayamazsın. Ama o adamın inanmadığı bir şeyi yani bir yaratıcıyı inandığı ve gözünün gördüğü bir şeylerle ispatlayabilirsin. Bu yüzden görme denen kısım kainatı temaşa etme, müşahede etme denen kısım çok önemli. Kur'an sineğin kanadını bir damla sudan olmuş bir insana bile bize delil gösteriyor. Çünkü amaç bu. Bak gözünün önünde görmüyor musun? Bugün biraz organlarımızdan konuşalım. Tüm canlılara ve tabii ki kendime baktığımda organların kusursuz bir şekilde yerli yerinde olduğunu düşünüyorum. Mesela bir ara dedim ki ya Mehmet şu baş parmağın yerinden çıksa ne yapardın dedim. Benim araba kullanmam değişir. Çatal tutma şeklim değişir. Yumruk atma şeklim değişir. Baş parmak buzlu saat de buradan çıkar artık çünkü bu onun kemiği. Benim artık saat takma şeklim değişir. Düğme ilikleme şeklim değişir. Voleybol oynama şeklim değişir. Basket oynama şeklim değişir. Yüzük takma şeklim değişir. Kravat bağlama şeklim değişir. Ayakkabı bağlama şeklim değişir. Klavyede yazı yazma şeklim değişir. Kalem tutma şeklim değişir. Yani şu baş parmağı buradan çıkarıp alırsan tarih değişir. Siz düşündünüz mü ne yapardım diye? Yazı sistemi çöküyor. Değil mi? Sadece yazı olsa keşke. Telefon tutmuyor. Telefon o, bak işte o çok kötü. Bu, bu tarafa ölürüz. Telefon tutamazsak. Günde 70 kez ortalama telefon tutuyoruz. Her bir üçer dakikadan hesaplasam kendi şey yap. Şimdi dedim ki yani bir başparmak belki varlığında farkında değilim. İnsan yokluğunda farkında oluyor. Çok ilginç her şey zıttıyla biliniyor. Bu da olmamasıyla biliniyor. Şimdi yerinden çıkarsam elimde kalıyor başparmak. Problem yaşıyorum yani. Veya burnum. Şimdi bakıyorum burnum, dilim. Ya dilimde bir tat alma reseptörleri var. Mesela koskocaman fil, dev gibi bir fil. Her gün aynı ot yiyor, her gün aynı ot yiyor. Bir gün şikayetlenmiyor. Benim dilime bakıyorsun. Tantunnin tadı ayrı, kebabın tadı ayrı, ciğerin tadı ayrı, muskanın tadı ayrı, cevizli sucuğun tadı ayrı, üzümün tadı ayrı, pekmezin tadı ayrı, elmanın tadı ayrı, armudun tadı ayrı. Yahu sende nasıl bir tat alma barkotu var böyle. Her birine yeni barkot vurup geçiriyorsun. Tantuninin bile bin çeşidini bilirim. Hangi tantunici nerede iyi yapar, nerede kötü yapar? Tantuniye nane gider mi gitmez mi? Limonu ne kadar sıkacaksın, tuzu ne kadar dolduracaksın? Yanında hangi ayran hangi şalgam içilir? Acaba turşunun hangi mevsim olanı az önceki tantunun yanında yer diye bir dilime bakıyorum. Bir filde olmayan, ceylanda olmayan, koca koca hayvanlarda, varlıklarda, canlılarda olmayan tat alma reseptörü bana verilmiş. Dilimdeki bu tat alma barkodlarını sürekli kodlayan ve yerine koyan acıyı, tatlıyı, ekşiyi hepsini aynı et parçasında birleştiren yaratıcı kimdir? Yanağıma sürsem o tantuniye lezzet almam, elime sürsem lezzet almam, gözüme sürsem lezzet almam. Neden aynı et parçalarından oluşmuş bu dilde o lezzet alma özelliği var acaba? Var mı sorun? Açıktım mı? Fena. <gülüyor> Altramandan çıktım. Eğer bu organların yaratıcısı Allah olarak bilinmezse şu sorulara cevap vermek zorunda kalacağız. 1 eğer bu organları atomlar yapıyorsa nasıl olur da kendisini bilmeyen, beni bilmeyen, baş parmağı nedir bilmeyen, şuur nedir bilmeyen, şefkat nedir bilmeyen, irade nedir bilmeyen atomlar el, ayak, burun, baş parmağı gibi organları yapabilir. Sadece organların yapımı da bir köşeye koyalım. Bu organların beslenilmesi 96.000 kilometrelik damar yolunda her seferinde nasıl doğru şekilde olabilir? Bazen tantuni de limonu sıkarken bile Ayarı yapamayız. Limonun suyu kaşımıza gözümüze girerken. Nasıl olur da kalsiyum her seferinde dişime, fosfor her seferinde gözüme gidiyor. Eğer kalsiyum bir yolunu karıştırıp gözü besleyim dese taş gibi gözüm olacak. Fosfor yolunu karıştırıp dişi besleyim dese pamuk şekeri gibi dişim olacak bir daha belki tantuni yemeyeceğim. Var mı problem? Var abi tantuni yiyemezsek. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı. Aa lan benim Sedefe yemek sözüm vardı bugün. Neyse bugün toplantı var yarın götürürüm. Câk ebap. Erzurumlu olduğumu öğrendiğim günden beri Ca kebab tantuni ile yan yana duruyor bende. Bir Erzurumluk bunu gerektirir. 2. Nasıl olur da dünya şartlarından bile haberdar olmayan atomlar? Dünya şartlarına uygun bu organları yapabilirler. Hiç güneş görmemiş göz zerreleri güneşi görecek gözü. Hiç ses işitmemiş kulak zerreleri sesi duyacak bir kulağı. Hiç tantuni görmemiş dil zerreleri tat alacak bir dili. Hiç koku koklamamış buru zerreleri koku koklayabilecek bir burnu nasıl yapabilir? 3- Zerrelerde kalıp ve CNC makinası yokken nasıl olur da bir Mehmet'i kalıptan çıkmış gibi yapabiliyor? Ve o Mehmet'in 5 yaşındaki hali, 15 yaşındaki hali, 25 yaşındaki halinin hiçbirinin beden elbisesi ötekiyle aynı değilken hani bu çalışan CNC makinası nasıl oluyor da şu gömlek bile 2-3 yıl dayanıp küçülüp büyürken beden elbisem her seferinde bana uyumlu dikilebiliyor? Dört, organların vücutta en uygun yerleri nasıl olur da belirlenebiliyor? Mesela burnumu alsam desem ki ya bu burun burada çok hikmetli durmayacak. Çıkardım elime aldım burnu ama benim koku koklamaya ihtiyacım var değil mi? İnsanlar çünkü göz güzel kokulara mest olurlar. Bir yemeği bile yemeden önce ne yaparız? Şöyle bir koklarız da böyle öfff. Saçtavada ne olmuş be falan böyle öyle değil mi? Ya da böyle arkadaşlarla sarılmadan önce, oğlum Ahmet leş gibi kokuyorsun lan. Gene antremandan mı geldin deriz. Veyahut deriz ya Yunus bugün ne güzel kokuyorsun kardeş deriz öyle değil mi? Burnumu elime alsam bunca vazifesi olan sadece bu kadar da değil. Bugün her kayak yapmaya gidelim havada eksi 20 olsun. Şuradan eksi 20'yi çekiyorsun tam buralarda vücuduna uygun bir şekilde hava ısınarak geri gidiyor. Bu ve bunun gibi nice vazifeler olan bulunu elime alsam. Desem ki buraya mı taksak? Yok burada iş görmez. Çok oynuyor, her şeyi koklar. Var mı önerisi olan? Bunu elimde mesela nereye takalım? Şöyle alnıma taksam olmaz kafa tamam. Avcımın içine çok sıkıntı çıkar taret <gülüyor> alırken çok problem çıkar. Şey, Abi bırak bizi yapımcılar dahi bir canavar oluşturmaya çalışırken filmde her zaman burun bir şekilde yamuk yumuk da olsa burun... burada oluyor değil mi? Ya ya hiç görmediğimiz bir canavar ama bunu düşünüyor yani canavar yapmak için ama gene buraya koyuyorlar. Ha. Şimdi biz bu burnu beğenmeyip buradan çıkarsak ya bu atom zerreleri tam bunu bilememiş. Nereye koyayım desek o burun elimizde kalırız. 5- Bu organların sayısı nasıl belirleniyor? Her bir atom herhalde yüzlerce İbn-i Sina'dan daha zeki olacak ki burun birken kulağın iki oluşu güzel tespit edilebilmiş. Hayret. 6- Ben büyüdükçe değişen beden elbisemi hangi terzi dikiyor? Yaşım ilerledikçe büyüyen, kilo aldıkça genişleyen, spor yaptıkça sıklaşan beden elbisemi diken terzi kimdir? Şimdi bu söylediklerimi bir bakteri için, bir fil için, bir yarasa için, bir de Mehmet için düşünün. Her birinde cari olan meseleler bunlar. Sizce her mahluka en uygun beden elbisesini diken, en uygun organları yerli yerinde veren kimdir ve kim olabilir? Çölde giden bir deveye dikkat edin. O deveye önce çöl ortamına uygun 3 hafta suyu taşıyabilecek bir hürgüç verilmiş. Depo. Yedek depo yani. O deve çölde genellikle dikenli bitkilerden beslendiğinden dolayı yarık bir ağız verilmiş deveye. Çölde bilirsiniz kum fırtınası bul olur. O kum fırtınaları girmesin diye şöyle şöyle kirpikler burnundan nefes alabilsin diye aynı dizaynda filtreli bir burun yapısı verilmiş. Devenin ayağı kuma batmaması için sürekli açılacak şekilde yaratılmıştır. Eğer o deveye atomlar hata etseydi devenin ayağı yerine bir at ayağı verseydi diğer verilen organların hiçbiri artık hiçbir işe yaramayacaktı çünkü her adımında o çölde batacaktı o deve. Aynı devenin tam dizlerinin üzeri adeta bir boynuz kalınlığında nasır kaplıdır. Neden? Çünkü o çöle uzandığında bir yerleri yanmasın diye. O devede o kadar kalın bir kürk var ki artı veya veyahut eksi 50 derece. Hiçbirinde fark etmez o deve yolda kalmaz. Bunca muazzam organı Yelli yerinde deveye koyup dizayn eden yaratıcı kimdir Biz ona Allah diyoruz yırtılan elimi bile gözümün önünde diken Rabbim bunu görüp de seni göremediğim için affet